...Oynayanlar... ...Ali Ulvi Kurucu... ...Nüvit Candaner... Ertuğrul, ...Ümit Dolu... ...Çocuk... ...Onur Kırış... ...Yetmişinci Bölüm... Elimden tuttu... ...oradaki memurlarla benim işimi konuştu... ...onlar da Akif Bey'i görünce... ''Şu şu işler olacak. Hocamızın gelmesine gerek yok. Bir arkadaşı tevkil etsin, o işleri takip eder.'' dediler. Bitti gitti. Akif Bey'e dedim ki... ''Şairim, bir daveti hak ettim.'' ''Hocam, ben daveti her yerde buluyorum. Biz size bazı arkadaşlarla birlikte Kur'an tilavetinizi dinlemeye geliriz. Çayınızı da içeriz.'' ''Bekleyeceğim inşallah.'' ''İnşallah.'' Akif Bey bir gün talebelerimden birini görmüş Bugün yatsıdan sonra geleceğiz Hocam semaveri kursun demiş Kara kulak suyu getirdim. Akif Bey suyu sever Semaveri sever İnsan seçtiği gibi suyun iyisini de seçerdi Hanım da çayın yanına bir şeyler yaptı Geldiler Ben bakarım Muhtemelen benim misafirlerimdir Ooo buyurun efendim. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Geçin içeri geçin. Hocam biz sözümüzde durduk. Ama siz durmamışsınız. Neden? Neden böyle dediniz? Hani sadece çay içecektik. Bu hazırlık ne böyle? Bu börekler çörekler ne? Akif Bey yalnız ile iş bitmiyor. Gözünüzü seveyim. Siz benim Dahiliye Nazırı ile aramızı açmak mı istiyorsunuz? <gülüyor> o zaman bir şey diyemem hocam. Aman. O gece çok güzel sohbetler oldu. Bir ara dedim ki. Akif Bey efendim, Evi satıyorum. Kısmet olursa Medine-i Münevvere'ye gitmeye karar verdim. Daha önce birkaç defa hacca gittiniz. Oraların tadını aldınız. Evet, tabii. Hacı Hafız Efendi'ye de hac ziyarında ikamet münasip olur. Allah gönlünüzün muradını versin. Mehmet Akif Bey, 1914 ve 1915 yıllarında... ...iki defa Medine-i Münevvere'ye gelmiş ve Eynli Hoca ile görüşmüş. Akif Bey, Eynli Hoca'ya... ''Hocam seneler geçti ama okuyuşunuz hala ruhumda.'' diye iltifat etmiş. Kendisinden yine Kur'an-ı Kerim dinlemiş. Medine'nin ileri gelenleri Mehmet Akif Bey şerefine davetler vermişler. Akif Bey ta o zaman orada da tanınıyormuş demek ki. Eyinle hoca efendi Kuba semtinde oturuyordu. ''Bir yaz günü bahçesine gitmiştik.'' Saatçi Osman Efendi, Zekai Hoca, Mustafa Necati Efendi ve daha başka dostlar da vardı. Hoca bize kahvaltı çıkardı, semaver çayı ikram etti. Semaver çayıyla ile ayrılmaz ikili olmuş mübarek. İstanbul'da da, Medine'de de semaver çayı hep var. Adeti öyleydi. Kahvaltı edildi, çaylar içildi, sıra geldi Kur'an okumaya. Kendisi de Kur'an okuduktan sonra Osman Efendi'ye döndü... Osman efendi, senin olmadığın zaman da ben okunan ayeti kerimeler üzerine konuşurum. Lakin sen varken dilim tutuluyor. Okuması benden, tefsiri ve açıklaması da senden. Lütfen, sizi dinleyelim. Bu sohbetten ayrılırken vakit epey geç olmuştu. Ben nezaketen bazı sözler söyledim. Verdiği cevabı hiç unutmam. Hocam vakitepi geç olmuş, sizi tuttuk özür dileriz. Teyzanıma da zahmetler ettik. Şu vakıf sözlerden kendinizi kurtarın Ali Ulbi. Bunlar herkesin söylediği sözler, herkesin kullandığı sözler ortamalı olur. Herkes söyler de herkese söylenmez. E, peki münasip olan nedir? Vakıf sözler bunlar arkadaşlar. Dostun ziyaretinden rahatsız olan dost değildir. Biliyorsunuz. Göğsümdeki hafif astım gibi bir rahatsızlık yüzünden doktor tavsiyesiyle böyle şehir dışında bir bahçede oturuyorum. Şehirden uzaktayım. Halbuki ben dost canlısı bir insanım. İnsana aşığı bir insanım. Sizce dost kime derler? Yani şahsen ben diğer misafirlerimiz adına konuşamam ama sizin dost tarifinize uygun muyum? Bence dost kimdir biliyor musunuz? Bakın ben sizlerden ne beklerim? Bana gece gelecek. İster yatsıyı kılıp gelecek, ister burada kılacağız. Hocam, semaver çayı içmeye geldim diyecek. Çaydan sonra, hocam, Kur'an'ı Kerim dinlemek isterim diyecek. Bir de vücuh isterim diyecek. Bir de bu ayeti kerimeler ne demek istiyor, açıklar mısın diyecek. E aşağı yukarı biz bunların hepsini yaptık ama... Dur, sözümü bitireyim. Ayrılık vakti olunca... ''Eh artık ben gideyim deyince bu sefer ben diyeceğim ki, yahu bu saatte insan gider mi? Bekçiler sana ne der? Bu saatte nereden geliyorsun diye sorguya çekmezler mi? Bu saatte gidilir mi hiç? ''Gel şurada yat diyeceğim, yatacak. Sabah namazını beraber kılacağız, kahvaltı edeceğiz ve kütüphaneye beraber ineceğiz. Yahut beraberce sabah namazı için haremi şerife gideceğiz.'' Ben sizlerden asıl bunu beklerim. Hocam bizim de evimiz bekleyenimiz var. Dostun ziyaretinden rahatsız olan dost değildir. Deyin Hacı Hafız hocamızın oğlu Şeh Mahmut efendi Kahire'den döndüğümde 50 yaşına yaklaşmıştı. Hoca daha İstanbul'dayken dünyaya gelmiş. Medine'ye geldiklerinde 9 yaşlarındaymış. O nasıldı? Sakin, iyi huylu, melek gibi bir adamdı. Daima babasının hizmetinde bulunurdu. Örnek bir evlattı. Babasının son nefesine kadar kendisine hayır duada bulunduğuna şahidim. Önceleri babasına yardım ederek kütüphanede çalışmaya başlamış. Kendinden sonra kütüphaneye nezaret etmenizi o mu istemişti? Evet, o istemişti. Böylece eğinlilerle halef selef olarak onların güzel hizmetine fakir de bir kenarından iştirak etmiş oldum. Peki Mahmut Efendi ile hiç hatıranız yok mu? Olmaz mı? Şüh Mahmut'la çok hatıralarımız vardır. Çok samimi, çok faziletli bir insandı. Sonra Zekai Hoca Efendi, Doktor Abdurrahim Sağlam Bey, Şüh Fehmi Efendi, Abdülgafur El Abbasi Efendi, ve daha birçok mühim zatla da hatıralarımız var. Acaba Zekai hocaya mı geçsek? Zekai hocayı babamın tekke mahallesindeki mescide imam olduğu 1930 yılında tanıdım. Henüz 8 yaşındaydım ama güzel sese aşıktım. Zekai efendi o sırada Azizye Camii'nin müezziniydi. Beş vakit ezan okurdu. Tabi siz de o ezanları dikkatle ve ilgiyle dinlerdiniz. Ayrıca çok güzel mevlit okur, kaside okur, ilahi okurdu. Talebe yetiştirmeyi severdi. Sesi güzel gençlere bildiği ilahileri öğretirdi. Arif Bey, Galatalı Hafız Mehmet Ekmekçi, sonra hakim olan Ethem Ustazade Nuri, Zade Hafız Ahmet, o sırada henüz küçük olan Doktor Ali Kemal Belviranlığı, Bunların hepsi o günlerde Zekai Efendi'ye birlikte devam ettiğimiz hem Kur'an hem mukabele hem kaside ve ilahi okuduğumuz arkadaşlarımızdı. Daha bir hayli hatıramız var demek ki. Zekai Efendi'nin yazısı da güzeldi. Bize güzel yazı dersi de verirdi. Peki yazı dersinde neler yapardınız? Yazı meşk ederken sayfanın başına bir mısra, bir beyt yahut güzel bir söz, bir hadis meali yazar... Biz alt tarafına ona bakarak, benzeterek, tekrar tekrar yazar çalışırdık. Yazı dersinde iki sene içinde verdiği bu meşklerin bir kısmı hala hatrımdadır. Örnek vermek ister misiniz? Mesela bir beyt. Afeti gamdan acep dünyada kim azadedir? Herkesin bir derdi var, madem ki Ademzadedir. Hallak-ı Cihan aleme kıldıkta tecelli... ...her gasıbı bir camiye etmiş mütevelli. Bu son sıra biraz garip değil mi? Bütün cami mütevellileri için söylenebilir mi? Zekai Hoca kendisi de Azizi'ye cami mütevellilerinden şikayetçiydi. Şöyle derdi. Mütevelli demek... Gasip demek değil yahu. Vazifesi camiyi koruyup kollamak iken bu kendi kesesini koruyup kolluyor yeğenim. Demek ki bu beyti yazan adam da bizimki gibi bir mütevelliye çatmış. Kendi şiirleri de var mıydı? Kendi yazdığı manzumeler de vardı. Varsa para çık pazara, yoksa para gir mezara. Varsa pulun olurlar kulun, yoksa pulun kapıdır yolun. Beklemekten çünkü yoktur fayda. Rabbena enzir aleyna maide. Son muşra gökten sofra istiyor galiba. <gülüyor> evet. Allah'ım bize semadan sofra indir diyor. Neyse, Zekai Efendinin okuyuşu bana dokunurdur. ''Mübarek gecelerde davetlere gitmez, müezzine olduğu Aziziye Camii'nde kalır, orada mevlid ve kaside okurdu.'' Böyle bir gündü. O güne kadar hiç duymadığım bir kaside, bir naat okumuştu.'' ''Peki o naatı okur musunuz, hatırlıyor musunuz?'' ''Uşşak makamındaydı. Bir kısmını okuyabilirim herhalde. Şaşmışım vasfında eya, sana hayret mi desem?'' Sana ey tacı serim şahı şeriat mı desem Gülü gül sefa, safa bülbülü iffet mi desem Yoksa mahbubu hüda şahı melahat mı desem Zekai Efendi bu naati Azizye Camii'nin kürsüsünde okudu. Hem ağladı hem de bizleri ağlatmıştı. Sizi işin başında en çok etkileyen şeyler hep bunlar olmuş. mevlitler, kasideler, ilahiler. Tabii ki başta Kur'an okuyuşları. Yine o günlerde Nakiboğlu Camii'nde okunan bir mevlidi hiç unutmam. O mevlitte kimler vardı? Sivaslı Derviş Ahmet. Musalladaki yağmur duasına gür sesiyle amin deyip... ...ertesi gün yağmur altında cenaze namazı kılınan Karamanlı Mevlüt Efendi... ''Zekai Hoca ve Yüzbaşı Galip Bey.'' Yüzbaşı Galip Bey gerçekten yüzbaşı mıydı yoksa bir lakap mıydı bu? Gerçekten yüzbaşıydı. Dervişi i bir adamdı. Aslen İstanbulluydu. Sesi çok güzeldi. Bu dört hafız o gün hepsi birbirinden yanık okudular, ağladılar, ağlattılar. Ben o günkü gibi gözyaşlarıyla tıkanan bir mevlid görmedim. Peki kimin ne okuduğunu hatırlıyor musunuz? Sıvaslı Derviş Ahmet Ehlibeyt aşığı... ...Kerbela Mersiyesi'ni okudu. Çare ver derdime şah Resul'ün başı için... ...Kerbela Şahı Hüseyin ile karındaşı için. Sine mi derdugamın tirine amac etme... ...Sabr-ı Samanımı afat ile tarac etme. Namımı defteri uşaktan ihraç etme... Kendi muhtacını muhtacına muhtaç etme. Derviş Ahmet bu Mersiye'yi okurken, orada bulunan Kadiri dervişleri, Derviş Cemilzade Hafız Mehmet ve arkadaşlarının hep beraber bir ağlamaları vardı ki tarif olunamaz. Ehlibeyt aşkı o zamanlar sadece bir kesimin sahiplendiği bir şey değilmiş. Değildi. Ehlibeyt aşkı bir birleşme noktasıydı. Eksendi. ...Kervela şah Hüseyin ile karındaşı için deyince... ...gönülden gelip dökülen yaş nasıl hazin olurmuş... ...o manzarayı hiç unutamam. Masum çocuk zihninde yer etmiş bazı sahneler hiç silinmiyor. Ayrılıklar gayrılıklar sonradan çıkarılmış demek ki. 1932 senesiydi. Zekai Efendi bir gün bize gelmişti. Dedem, amcam ve babam vardı... Zekai efendi üçünün de talebesiydi. Şöyle dedi. Efendim, belki işitmişsinizdir. Benim kulağıma geldi. Yakında ezan değişecekmiş. Ben deniz ezanı bir ilahi emir olarak telakki ediyorum. Malum âlileri gerçi peygamber efendimize vahiy ile gelmedi fakat sahabe-i kirama bildirildi. Peygamberi Zişan bu emri takdir buyurdular. Kabul ettiler. Bunu tatbik edelim dediler. Malumun fazilaneleri takrir de vahin bir kısmıdır. Bu muhalefete benim gönlüm razı olmuyor. Terk ediyar edeceğim. Muhacir olacağım. İnşallah ezan aslına dönünceye kadar dönmeyeceğim. Efendim, vedaya geldim. Nereye gideceksiniz? Kıbrıs'a gideceğim. A Gitti mi? Gitti. Oradaki ilk intibalarını şöyle anlatırdı. 70. Bölümün sonu.